Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Almanya Federal Konseyi Bundesrat, içten yanmalı motorlu otomobillerin satışının yasaklanmasına öngören ve tüm partiler tarafından desteklenen bir yasa teklifini kabul etti. Alman Der Spiegel dergisinin konu hakkında bilgilendirme yapan Almanya Yeşiller Partisi'nden Oliver Krischer, eğer Paris Anlaşması ciddiye alınıyorsa, 2030 yılından sonra sokaklarda hiç yeni, İçten yanmalı motora sahip araç olmaması gerektiğini söyledi. Almanya'ya benzer şekilde Hollanda Meclisi'nde, Nisan Norveç Meclisi'nde ise Haziran ayında 2025 yılından itibaren yalnızca elektrikli motorlara sahip araç satışına izin verilmesi gerektiği yönünde tartışmalar yapılmıştı. Hindistan Enerji Bakanı Piyush Goyal tarafından Mart ayında yapılan bir açıklamada ise hükümetlerin ülkedeki elektrikli araç sayısını arttıracak yeni bir plan üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Goyal planlarının Hindistan'dan ön ödeme olmadan taksitli şekilde elektrikli araç satılabilmesi olduğunu bu sayede 2030 yılında ülkedeki Tüm motorlu araçların elektrikli olabileceğini söylemişti. Almanya hükümeti 2020 yılı içinde 1 milyon elektrikli araç satış hedefi koysa da henüz bu alanda istenilen başarı yakalanabilmiş değil. 2015 sonu itibariyle ülkede 130 bin hibrit, 25 bin elektrikli otomobil bulunuyordu. Almanya bu rakamları arttırmak için bu yılın Nisan ayında yeni bir teşvik programı açıklamıştı. Program Liste fiyatı üzerinden tam elektrikli araçlar için 4 bin, hibrit elektrikli araçlar içinse ise 3 bin avroluk indirim sağlanmıştı. Bu indirimin otomobil üreticileri ve Almanya yönetimi tarafından yarı yarıya paylaşılması kararlaştırılmıştı. Alman hükümeti 2016-2019 yıllarını kapsayacak bu program için 600 milyon avroluk kaynak ayırmıştı. Darısı Türkiye'nin başına diyelim elektrikli araçların artması için. Karadeniz bölgesinde 8 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak ve uzunluğu 2600 kilometreyi bulacak yeşil yol projesi de geçen yıl durdurulan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasındaki 8 kilometrelik bağlantı yolunun yapımına yeniden başlandı. 15 ay sonra yeniden başlayan çalışmalara tepkiler sürüyor. Rize valiliği bu sabah aldığı kararla yeşil yol araçlarının yayla çıkışını yasakladı. Yaylaya çıkmak isteyen bir grupla yolu kapatan jandarma görevlileri arasında tartışma çıktı. Muhammed Kaçar'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Yeşil Yol projesi kapsamında Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron ve Samistal yaylaları arasında 15 ay aradan sonra yeniden başlayan çalışmalara dün tepki gösteren grup iş makinelerinin önüne çıktı. Jandarma ekipleri yol çalışmasını engelledikleri gerekçesiyle 6'sı kadın 11 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 11 kişi dün gece serbest bırakıldı. Rize valiliği bu gelişme üzerine yol çalışmasının sürdüğü Yukarı Kavron yaylasına çıkışları yasak getirdi. Avsor Yaylası ayrımında yolu kapatan jandarma ekipleri yeşil yol karşıtlarının yaylaya çıkışına izin vermiyor. Yaylaya çıkışların izin verilmemesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yeşil güzergahta ağaç olmayan alanlara ağaç dikildiği yönündeki Açıklamalara tepki gösteren Timur Danış şöyle dedi. Veysel Bey, insafa gel. Ormanda ağaç kesme, yaylaya ağaç dikme. Geri dönülmez hatalar işliyorsunuz. Orası hayvanların. Bu doğa katliamını durdurun dedi. Gruptan Tülay Gülay ise yaylaya çıkışımıza izin verilmiyor. Elimiz kolumuz bağlı. Biz beklerken yaylada iş makineleri amacına ulaşmak için çalışıyor diye Konuştu. Çamlı Elinç'in ilçesi Yukarı Kavron ve Samistay Yaylaları arasındaki 8 kilometrelik yeşil yol güzergahında iki iş makinesi ve kamyonlarla çalışma sürüyor. Yaklaşık 200 metre ilerleyen iş makineleri yayladan geçerek Samistay Yaylası'na doğru ilerleyişini sürdürüyor. Jandarma ekipleri ise bölgede çalışmaları takip ediyor. Hatay'ın Kırıkan ilçesinde bölgenin son doğal yaşam alanları arasında sayılan Gölbaşı Gölü, Açılan drenaş kanalları ve yanlış planlamalar nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Hatay Şube Başkanı Abdullah Ünç, zamanında doğal yaşam alanı olan Amik Gölü'nün kurutulmasında izlenen yolun Gölbaşı Gölü içinde aynı şekilde izlendiğine dikkat çekmiş. Yetkilileri bu gölü ve içinde bulunduğu doğal yaşam alanını korumaya davet ediyor. Gölbaşı Gölü'nün Hatay'da kurtulan Amik Gölü'nden sonra en büyük ekosisteme sahip olduğunu kaydetmiş Abdullah Ünç şöyle diyor… Gölbaşı, gölü ve sulak alanı eşine az rastlanır. Özgür bir örnektir. Gölün bulunduğu alan Anadolu kuşağı ile Afrika kuşağı arasında geçit bölgesi, flora ve fauna çeşitlenmesinin olduğu nadir ekosistemleri içeriyor. Bu bölgede sadece Afrika elemanlarıyla Orta Doğu'suz sisteminin türlerini içermekle kalmıyor. Aynı zamanda Akdeniz ve Asi nehri bağlantısı sayesinde nesli dünya çapında kritik seviyede tehlikeli olan Avrupa yılan balığı gibi bazı deniz aşırı okyanuslardan gelenleri de barındırıyor. Gölbaşı gölü kayda değer miktarda nadir, zarar görebilir ve tehlike altındaki bitki ve hayvan türlerini barındırmaktadır. Gölbaşı gölü kıtalar arası öneme sahip. Kurutulan Amik gölü'nün hemen en önemli kaynağını hem de Amik gölü ekosisteminin küçük bir modelini halen bünyesinde barındırmaktadır, diyor Öğünç. Ve şöyle demiş, ancak geldiğimiz nokta ortada. Gölde bir şey kalmamış. Deyse'yi tarafından bölgedeki suları direne etmek için plansız ve düşüncesizce çok miktarda yapılmış drenaj kanalları, Alanın suyunu bütünüyle çekip bitirmiş. Su kalmamış. Saz ve kamışlar yakılmış. Gölde canlı yaşama dair bir emare çok küçük. Bir alan neredeyse hiç kalmamış. Hiç zaman kaybetmeden ilgili bakanlıklar gölde tespit ettiğimiz mevcut sorunların bertarafına yönelik çalışmaları yapmalılar demiş kendisi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği